Türkçe Peri Masalları Sihirli Kazan Bu öykü bir ile onun sihirli kazanı hakkında. Uzak bir köyde Rama adında bir çiftçi yaşarmış. Rama iyi ve bilge bir adammış. Birkaç dönümlük tarlası varmış. Gerçi iyi bir çiftçiymiş ama tarlası hiç ürün vermezmiş. Başka çiftçiler tohum ekip hasat yaparmış. Rama ise çapalar, çapalar, çapalarmış. Ama tarlası hep çorakmış. Hey Rama! Niye her gün çapa yapıyorsun? Bu tarla sana senelerdir tek bir mahsul bile vermiyor. Sen iyisi mi bu tarlayı sat ve başka bir yerde iyi bir tarla al? Ah komşum! Bu tarla benim dedelerime ait. Onlar bu toprakta çiftçilik yaparlardı. Ben yanlış bir şey yapıyor olmalıyım. Uğraşmaya devam edeceğim. İyi sana iyi şanslar diliyorum komşum. Rama kaç para olursa olsun tarlasını satmak istemezmiş. Yemeksiz günler geçirirmiş. Ölmemek için meyve yermiş. Tarlaya gidip her gün çapa yaparmış. Tarlamın niye mahsul vermediğini öğrenene kadar, çapa yapmaya devam edeceğim. Her yıl ürün ekiyorum. Tohumlarım nereye gidiyor? Rama durmadan çapa yapmış. Ah çok yoruldum çok. Rama bütün tarlayı çapalamış. Öğleden sonra dinlenmeye karar vermiş. Artık çapa yapmaya devam edemeyecek kadar acıkmış. Tam çapayı bırakacakken kazması toprağın altında bir şeye çarpmış. Bu ne? Sesi metal sesine benziyordu. Hmm. Ne büyük bir kazan. Çok tuhaf. Demir bir kazanı kim bir tarlanın tam ortasına gömer acaba? Çok anlamsız. Rama enerjisini bir hiç uğruna harcadığı için kendine kızmış. Kazmasını demir kazanın içine atmış ve bir ağacın gölgesinde oturmuş. Ah bu tarlayı artık satmam gerektiğini düşünüyorum. Sürekli aç yaşayamam ki. Bu tarla bana asla bir mahsul vermeyecek. Rama gölgede dinlenirken satın aldığı meyveleri yemiş. Ama meyveler açlığını dindirmeye yetmemiş. Orada bir saatten fazla oturarak tarlasını düşünmüş ve üzülmüş. Tarlayı satması gerekeceğini biliyormuş. Başka şansı kalmamış. Artık güçlü olmam gerekiyor. Dedelerimden kalan bu tarlanın satılması şart. Hımm. Hava kararmadan önce gitmeliyim. Rama kazmasını almak için kazana doğru yürürken, gördüğü manzara karşısında şok geçirmiş. Ne? Kim yaptı bunu? Ben hep buradaydım. Rama kazanın içinde kendi kazmasına benzeyen yüz tane kazma olduğunu görmüş. Hangisinin kendine ait olduğunu anlayamamış. Böyle bir şey olamaz. Yoksa bu kazan sihirli mi? Başka bir şey deneyeyim. Rama yüz kazmayı kazanın içinden alarak, tek bir üzüm tanesi bırakmış. Gözlerine inanamamış. O tek üzüm tanesi de yüz tane olmuş. Bu kazan gerçekten sihirliymiş. Gözlerime inanamıyorum. Bu kazanı eve götüreyim. Ah çok ağır. Bir ip bulayım. Rama ipin bir ucunu kazana, diğer ucunu kendi beline bağlayarak kazanı eve kadar çekmiş. Eve vardığında kazanın içine koyabileceği başka şeyler düşünmüş. İlk olarak bir yumurta koyayım. Karnım çok aç. Günlerdir sadece meyve yiyorum. Rama pazara gitmiş ve kalan parasıyla bir tane yumurta almış. O yumurtayı kazana koymuş. Bir dakika sonra kazanın içi yumurtayla doluymuş. Rama çok mutlu olmuş. Kendine iki yumurta kaynatmış. Ah, hiç böyle bir lezzet tatmamıştım. Peki öbür 98 yumurtayı ne yapayım? Ha, bunları satabilirim ve para kazanabilirim. Rama birden anlamış. Bu kazan ona sadece yiyecek vermeyecek, para kazanmasına da yardım edecekmiş. Bütün yumurtaları sattıktan sonra Kazan'ı başka şeyler için de kullanmış. Kumaş gerektiğinde Kazan'a ufak bir kumaş parçası atıyormuş. Kazan da en az 15 kişilik giysi dikecek kadar kumaş veriyormuş. Gömlek gerektiğinde Kazan'ın içine bir gömlek atıyor ve Kazan 100 gömlek geri veriyormuş. Rama daha sonra Kazan'ın içine tahıl, meyve, giysi hatta baharat koymaya başlamış. Kazan da ona bir sürü şey vermeye devam etmiş. Köylüler onun başarısına şaşırmışlar. Ama kimse gerçeği keşfedemiyormuş. Rama kazanını evinin bir köşesinde, bir örtünün altında hep çok iyi saklıyormuş. Bir gün kazanı test etmeyi düşünmüş. İçine bir tavuk koymuş. Ve ne olacağını görmek için beklemiş. Bir anda... Kazanın içinden yüz tane tavuk kanat çırparak fırlamış. Rama'nın evi tavukla dolmuş. Her yerde tavuk varmış. Of! Oh, niye kazanın içine bir tane balık koymadım ki? Of! Oh, bu kadar tavuğu nasıl yakalayacaksın? Rama tavukların peşinden koşmuş ama öyle çoklarmış ki. Rama'nın masasına konmuşlar, yatağının üstüne uçmuşlar, hatta biri kafasına konmuş. Git başımdan, hepiniz buraya gelin. Ancak tavuklar korkmuş ve her yere dağılmış. Bir anda... Olamaz... Dur! Tavuklardan biri uçarak yine kazanın içine konmuş. Kazandan yine yüz tane tavuk fırlamış. Ah... Evim tavuk kümesine döndü. Ne yapacağım ben? Rama hemen kazanını saklamış ve onu evin köşesine kaldırmış. Sonra evden dışarı koşmuş. Bütün tavuklar da onu takip etmişler. Köylüler Rama'nın evinden bu kadar çok tavuğun çıktığını görünce şaşırmışlar. Ah bir sürü tavuk var. Bu kasanı çok akıllıca kullanmalıyım ben. Ancak Rama kralın askerinin kendini duyduğunu fark etmemiş. Asker kazandan haberdar olmuş ve hikayeyi anlatmak için kralın yanına koşmuş. Kazanın içinden bir sürü tavuk mu çıktı? Nasıl olur böyle bir şey? O kazan kesin sihirli olmalı. Rama'yı ve kazanı derhal buraya getir. O kazan ülke hazinesine ait. Rala kralın neden kazanı kendinden getirmesini istediğini anlamış. Kral haçgözlü bir adamdır. Belki bütün zenginliği sadece kendisi istiyordur. O kazanı bana getir. Ne kadar da büyükmüş. Hmm, i̇yi de bu kazan o kadar çok tavuğu nasıl çıkarabiliyor. İçinde ne varmış bir görelim bakalım. Hayır sakın, sakın yapmayın. Ama çok geç kalmış. Kral kazana bakarken ayağa kaymış ve kazanın içine düşmüş. Artık kazanın içinden çıkan yüz kral varmış. Kimse bir şey diyemeden birbirleriyle kavga etmeye başlamışlar. O taht benimdir. Sakın o tahta oturma. Hayır benimdir. Burada kral benim. Hayır burası benim krallığımdır. Salonun içi krallarla doluymuş. Kralımızı kurtar. İyi de hangisi bizim kralımız? Askerler gerçek krallarını bulamamışlar ve krallar birkaç dakika içinde birbirlerini öldürmüş. Sarayda yas varmış çünkü artık ülkeyi yönetecek biri yokmuş. Rama kazanın ne kadar tehlikeli olduğunu kısa bir sürede anlamış. Kazana koşmuş ve onu yere fırlatmış. Sihirli kazanını kaybettiği için üzgünmüş ama artık ürün veren bir tarlası varmış çiftliğine dönerek mutlu bir hayat yaşamış.